Kanunda açık ve net bir şekilde veri sorumluları sicili, verbise, kayıt yükümlülükleri tanımlanmıştır. Her kurum ve kuruluş için belli kademeli geçiş süreleri aslında tanımlanmış ve bu birkaç kez ertelendi. Ee, kanun veri sorumlularını, sorumlularının kurulun gözetiminde Başkanlık tutu tarafından tutulacak veri sorumluları siciline olmalarını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkında daha şey, etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmekte. Veri sorumluları sicili kanun kapsamında kamuya açık olarak tutulmak zorunda. Yani verbise girip de Biraz sonra nereden gireceğimiz, nasıl e, olabileceğini tanımlayacağız. E, bir kurumun ismini yazdığınızda o kurumun kayıtlı olup olmadığını herhangi bir ilgili kişide e, kontrol edebilir halde bu anlamda kamuya açık bir bilgidir. Zira vergi sorumlularının kamu tarafından bilinebilir olması ilgili kişilerin hak ve ihlallerine karşı daha etkili şekilde mücadele etmesine imkan verecektir. Veri sorumluları siciline kayıt olmak için başvuru aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim ile yapılacaktı. Söz konusu bilgiler, veri sorumlusu ve varsa temsilcinin kimlik ve adres bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel veri konusu kişi grubu, ve grupları ve bu kişilere ait verilerin neler olduğu, veri kategorisi hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarılımı öngörülen kişiler, kişisel veriler ve kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan teknik ve idari tedbirler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami tedbirler, yani kişisel veri envanterinde tanımladığımız her veriyi biz kişisel veri envanteri vasıtasıyla verbise kayıt ediyor olacağız. Bu anlamda kişisel veri envanterinin tanımlanması çok çok önemli. Kişisel Verbise kayıt olduktan sonra, en son kayıt butonuna bastıktan sonra... Biz bilgilerimizi güncelleyebiliyoruz. Çünkü kişisel veri envanteri yaşayan ve canlı bir doküman. Aldığımız bir takım kişisel verileri almamaya karar verebiliriz. İşlememeye karar verebiliriz. İşleme sürelerini değiştiriyor olabiliriz. Veya bazı verileri sıfırdan almaya karar verebiliriz. Bu anlamda kişisel veri envanteri yaşayan bir doküman olduğu için veri kayıt sistemi üzerinde de değişiklik yapabilme haklarına sahibiz. Kayıt ettikten sonra yapacağımız güncellemeler verbis'in KVKK'nın e, loglama metoduyla hangi verileri değiştirdiğimiz e, kayıt altına alınmakta. Şimdi e, burada aslında şikayet hakkına e, geçtik ama verbisi de KVKK Go.tr sitesinde görebiliyorsunuz buraya veri kayıt e, sistemi üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Şu an tarihler değişik olsa da e, bir takım ertelemeler söz konusu olsa da veri kayıt sistemine e, kimlerin ne şekilde kayıt olması gerektiği, hangi tarihe kadar kayıt olması gerektiği belirleniyor, belirlenmiş durumda. Bunlardan e, bir kategori 50 kişi üzerinde çalışan veya 25 milyon TL üzerinde e, bilanço değeri olan işletmeler ilk etapta verbise kayıt olma yükümlülüğündeler. E, 50 kişi çalışanı nasıl hesaplıyoruz? Bir önceki yılda ortalama 7 ay üzerinde herhangi bir random seçilmiş 7 ayda 50 kişi ve üzerinde çalışıyor iseniz, çalışanınız var ise veya e, bilanço değeriniz, bir önceki yıl bilanço aktif değeriniz veya pasif değeriniz 25 milyon TL'yi geçiyor ise ilk etapta veri kayıt sistemine kayıt olmak zorundasınız. Yurt dışına veri aktarıyorsanız yine verbi ise bununla ilgili kayıtta bulunmak zorundasınız. İlk öncelikli olarak veri kayıt sisteminde bulunan. E, Üye olmak zorunda olan kişilerden bahsediyorum. Kamu kurum ve kuruluşları öncelikle olmasa da önümüzdeki tarihlerde veri kayıt sistemine kayıt olmak zorunda. Özel nitelikli veri işleyen sağlık verilerini özellikle işleyen işte, sağlık kurum ve kuruluşları da e, verbise kayıt olmak yükümlülüğünde. E, ama verbise kayıt yükümlülüğü kanunda tanımlandığı üzere kanunun sadece bir maddesi. Verbise acil kayıt yükümlülüğü olmayan firmalarında kişisel veri envanteri hazırlama ve diğer teknik idari tedbirlere uymak zorunluluğu var. Maalesef ki e, piyasada değil, e, çok yanlış bir bilgi e, söz konusu. Verbise kayıt olduğumuz anda kanuna yükümlülüklerimizin tamamını yerine getiriyor olduğumuz gibi çok yanlış bir algı söz konusu. Verbise kayıt sadece kanunun bir maddesine uyumlu hale getiriyor bizi veya birkaç maddesine uyumlu hale getiriyor. Ama kanunun tamamına uyumlu hale gelmek için daha önce bahsettiğimiz veri envanterinin hazırlanması Aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, açık rızaların alınması, bir takım politika ve prosedürlerin oluşturulması ve bunlarla ilgili teknik ve idari tedbirlerin uyumlu hale getirilme zorunluluğu kesinlikle söz konusu. Verbise kayıt olarak bu yükümlülükleri yerine getirdiğimiz anlamı çıkmıyor. Kurulda zaten sadece kayıda bakmıyor bir şikayet anında sizin diğer yetimlilikleri yerine getirip getirmediğinizi inceliyor.